1315 numaralı konu Hazreti Ömer'in Kur'an öğretmeye karşılık ücret almaya hoş karşılamaması Hazreti Ömer'e Saad'ın kim Kur'an okursa onun maaşı 2000 olanların arasına alacağım dediği haber verildi. Hazreti Ömer, "Oh oh, Allah'ın kitabını okumaya ücret verilir mi?" dedi.